Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri Bir Garip'lerin Kitabı programında daha sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Bu programda malum olduğu üzere muhterem hocamız Profesör Doktor Etam Cevecioğlu hocamız bizlere Esat Efendi Hazretleri'nin hayatından, eserlerinden, menakıbından, tasavvufi görüşlerinden ve fikirlerinden bahsediyorlar. Ben sözü fazla uzatmadan hemen hocamıza dönmek istiyorum. Muhterem hocam Esat Efendi Hazretleri Lokman suresi 33. ayeti şöyle yorumluyor. Lanetlenmiş şeytan sizi benim af ve mağfiretimin çokluğuyla aldatıp tertemiz şeriatımın sınırları dışarısına çıkartmasın. Her ne kadar Allah'ın mağfireti çoksa lütuf ve keremine nihayet yoksa da nihayet dünyada da ahirette de şer'i kanun hükmü değişmez, yürürlükten kaldırılamaz ve değerinden hiçbir şeyi kaybetmez diyor. Ama şeytan sizi Allah'ın affıyla aldatır affına güvenerek sizi kandırmasın diyor. Mektubatın 135. mektubunda bu şeytanın Allah'la aldatması ne demek oluyor? Esad Efendi Hazretleri'nin bu ifadeleri nasıl anlamak gerekiyor? Muhterem hocam. Tamam. Buyurun efendim. Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmâin. İbni Ataullah İskenderani'nin yazmış olduğu Kitabı ü Tenvir Fî kat ı Tedbir adlı eserinin 23. sayfasında şeytana bir tanım getiriyor. Şeytana bir açıklama, description diyoruz, bir tarif getiriyor. Tasvir getiriyor. Yani şeytan nedir? Yani şeytan nedir? cevabını veriyor. Yani. Şeytanı anlatmaktan önce şeytanın arka planındaki kimyasını şeytanın hakikatini anlatıyor. Şeytanın da hakikati var. Evet. Hakikatini bildiğiniz zaman hakikati bir tanedir şeytanın. O hakikatin elbise giyerek ortaya çıkışı yüz binler tanedir. Onun için Şeytan arkesini iyi bilmek lazım. Şeytan da bir Allah'ın ilminde bir yeri var. Onun da bir ayni var ve o ayn bizde de var. Bizde şeytani yön de var, insani yön de var. Firavun da bizde, Musa hepsi. Aleyhisselam, hepsi, hepsi bizde. Hepsi bizde var. Evet. Diyor ki şeytanın arkesi, şeytanlık arkesi izzanın kendisine nispet edildiği varlık. Yani her isyan, Allah'a her isyan şeytandır. Ben Allah'a isyan ediyorum, haşa içki içiyorum değil mi? Dikkat edin. Bu isyan, içki içmem değil. İçki içmemin ifade ettiği isyan şeytandır. O isyanın nispeti ve Bir manası. İçki içme. Sen şurada oturmuşsun, içki içiyorsun. Birisi geliyor, bunun manası nedir diyor. Vahid buradan içki içiyor diyor. Hocam, etem acaba Bunu anlattı bana diyor. Bana izah ediyor. İçki içiyor. Onu ben de görüyorum. Manası ne bunun? Manası isyan. İsyanın manası da şeytan. İsyanın kendisi şeytan. Yani. Hazamin ameli şeytan. Ha. Hazreti Musa aleyhisselam Mısırlı Kıpti'yi öldürüyor zaman dua ediyor. Affet ya Rabbi. Ha. Hazar min amelî ha. şeytan. şeytan diyor. Hmm. Okuyor yani. Orada ben yaptım bilmem ne falan hadise yorumlamıyor. Arke üzerinden üst dil kullanıyor orada. Evet. Anlaşılması zor dili kullanıyor. Yaptım ama bu şeytanın işlerinden bir iştir diyor. Bu ifadeyi kullanıyor. Demek ki şeytan isyanın konusu olan bir arkedir. Bir ayındır. Başka şeytan küfrün nispet edildiği bir mazhardır. Yani küfür şeytan üzerinden ortaya çıkan bir arkedir. Yani bir isyan var, bir de küfür. Evet, küfür. Evet. Küfür, küfrün mazarı. Yani küfür soyut bir kavram. Ortaya çıkıyor şeytan. Şeytan da soyut, göremiyor. Ha, gayet basit. Sen kelime küfür işledin, kafir oldun. Ben Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresini reddediyorum dedin kafir oldun. Sen. Allah korusun. Allah. Sen de Allah muhafaza buyursun. Senin yaptığın bu inkar, senin yaptığın bu küfür ve kafir olma olayının okunuşu arkası şeytandır. Şeytan sembolizmiyle, üst dil anlatımıyla sen aslında inkar etmiyorsun Kur'an-ı Kerim'i. Senin yaptığın iş Şeytanın rengine bürünüyorsun. seni bizzat kendini şeytan oluyorsun. Hani bir zamanlar diyorduk ya. Şeytanın masarı Kafamızda geçen kötü düşüncelerin kendisi cindir şeytan. ve şeytandır diyorduk. O düşüncenin. Allah Allah düşüncem nasıl şeytan olur? İnsan bunu anlamakta zorlanıyor. Ne? Onun için bu soyut kavramları avam tabakasına anlatmak alabildiğine zor bir iştir. Çok zor. Tamam. Ya yani şu anda ben kötülük yapmayı düşünüyorum. Ha, şu anda sen kötülük yapmayı düşünüyorsan, şu anda senin düşündüğün o kötü düşünce şeytan. Nereden ürüyor? Senin kalbinden. Senin aklından. Şeytanın ilkağıtı var. Evet. Ondan dolayı onu düşünmeye başlıyorsun. O düşünceyi değil. Onu düşünceyi koyanı görüyorsun. Çok derin bir konu. <gülüyor> De derin bir konu. Evet. Efendimiz söyleyeyim, şeytan ayrıza gafletin sembolüdür. Gaflet arkesinin ortaya çıkmış biçimidir. İsyan arkesinin ortaya çıkmış bir sembolü, bir misali, misal aleminde ortaya çıkmış bir şeklidir. Yani. Küfrün, gafletin, isyanın, bir de unutmanın, Allah'ı unutmanın ve bunların sebeplerinin ortaya çıkmış olduğu bir sembol. İsyan, küfür, gaflet ve unutma. Allah unutma. evet dört, dört tane şeyden bahsetti. Bun, bunlar ona nispet edilir. Şeytana nispet ediliyor. Bu arkeler, bu negatif arkeler şeytanın üzerinden ortaya çıkar. Bunların ortaya çıktığı mazhardır. Zuhur yerleridir. Evet. Şeytanın bu özelliği var. Şeytanın bu özelliğini söyledikten sonra bir de Allah'ın affıyla kandırması var şeytanın. Pek çok konu var. Tabi, bir de bir sadece de, evet, burada. şeytan işte burada ifade ettiğimiz gibi 135. mektupta anlatıldığı gibi. Pek çok tuzağı var, Tuzaklardan birisi de bu. Pir Efendimiz diyor ki Lokman suresinin 33 numaralı ayet-i kerimesinde Allah'ın affına güvendirerek şeytan sizi ayartıp doğru yoldan çıkarmasın. Allah nasıl olsa affeder deyip günaha dalma diyor. Her türlü yanlış yapma yani. Her ne kadar Allah'ın mağfireti çoksa lütuf ve keremine nihayet yoksa nihayet dünyada da ahirette de şer'i kanunun hükmü değişmez. Yürürlükten kaldırılamaz ve değerinden de hiçbir şey kaybetmez. Bu budur. Bir hakim veya bir mahkeme hakimi ne kadar şefkatli, merhametli olursa olsun, iyilik severse sevsin, kanunu değiştiremez. Evet. Kurallar neyse o, kanun, kanun neyse o. Şu suçluya ben merhamet ediyorum ama işlemiş olduğu suç, efendim söyleyeyim, hırsızlık suçudur, bunun cezası da budur diye dönüş değiştiremezsin. Merhamet nedeniyle şeriatla oynayamazsınız. Yani ne kadar hayır işleyen onu görür. Hazreti Ömer radıyallahu şey, an kitapta okudum, notuma da aldım ben. Hazreti Ömer radıyallahu an oğlu içki içmişti. Kendisi halifeydi. Dedi ki 70 tane sopa vurulacak. Ve ben vuracağım dedi. Hazreti Ömer kırbacı eline aldı. Oğluna 70 tane sopa vurdu ve oğlu öldü. Öyle tehsus kuma rafete şeriatı hadd uygularken sizi merhamet duygusu kaplamasın diyor. Böyle tehsus kuma rauf merhamete kabulmayın. Oğlumdur yavaş vurayım değil. Herkese nasıl vuruyorsun? Şu dirseğini bu karınla dayıyorsun. Geri kalan kolunun kuvvetiyle vuruyorsun. Şöyle dayalı olarak bu şekilde 70 defa sopa vuruyorsun. Bu şekilde. Ama buraya bitiş olacak. O şekilde. Hazreti Ömer bunu icra etti. Oğlu 70 tane sopayı babasından yedikten sonra babasının elinde öldü. Oğlunu seviyor. Ama Hazreti Ömer Allah'ı oğlunu daha çok seviyordu. Biz olsa uygulayamayız. Çünkü biz oğlumuzu Allah'tan daha çok seviyoruz. Evet. Onun için Hazreti Ömer, Ömer oldu. Allah'a oğlundan çok sevilmek. Canlı bir örnek bu işte. Allah'ı oğlundan daha çok sevmenin bir örneği var mı? Hocam bir somut örnek verseniz de, müşahhas bir örnek verseniz de, o misal ve örnek üzerinden biz Allah'ımızı evladımızdan, malımızdan, paramızdan çok sevecek. İşte bu. Evladım diye daya yavaş atabilirdi kazif haç cizasını yavaş bir vuruşla uygulayabilirdi. Oğlu ölmezdi. Yok. Allah'ın hatırı oğlunun hatırından daha yüksekti. Oğlunu put edinmemişti. Yani başkalarına nasıl davranması gerekiyorsa ona, oğluna da öyle davranmış. İbrahim bin mi ben aklıma getiriyorum da yani büyükleri anlamak zor. Onların dünyalarına giremediğimiz için Anlaşılması zor. Yani hikaye gibi anlatıyoruz geçiyor. Uzun yıllar evinden ayrı kalmış. Kabe'ye gitmiş. Orada Kabe'de dua ederken diyorlar ki ey İbrahim Ethem böyle İbrahim Ethem açmış Ya Rabbi diyor böyle dua ediyor orada. İbrahim Ethem Hazretleri kendisinden geçmiş. Diyor ki Haceretül halqa turra fi hawaaka Senin aşkın uğrunda ya Rab, bütün insanları terk ettim. Ve eytemtu'l iyala likay araka Ailemi, çocuğumu terk ettim. Seni göreyim diye buraya geldim. Velev kat'atani fi'l hubbi urben Ve ben ''Aşktan seni sevme konusunda parça parça ben olsam.'' ''Lema fuadu ilâ sivâkâ.'' <Sessizlik> ''Senin başkasına bu gönül asla sevgi beslemez.'' Konuşuyor Kabe'de. ''Tecâvez an daîfin gade etâkâ.'' ''Bu zayıf kul sana geldi, bunun günahını affet.'' Hoca acıyan Yjunda Bu sana rica ediyor senden umuyor bekliyor Senin gel diye nidanı seslenmeni bekliyor ve evet. yeku mu heym kadı as Ey mühemin olan Allah Bu sana isyan eden kula bir elini uzat Seslen, her ne kadar böyle olsam da nidaet et geleyim felem escud li mabudin senden başka hiçbir mabuta ben secdeye kapanmadım ne paraya ne şöhrete ne sultanla hiçbir mabuta it hiç secde etmedim boyun bükmedim sadece sana secde ettim sana boyun büktüm ey bu Kabe'nin Rabbi olan Allah İlahi, abdukel asiyatâkâ. Bu günahkar kulun huzuruna geldi. Mukırran bizzunûbi qaddââkâ. Günahlarını iftiraf ediyorum ve sana da dua ediyorum. Yalvarıyorum. Feintagfir feente lizâke ehlun. Sen günahları örtensin ve buna da ehilsin. Ve in tatrut femann yurdgu siwaka. Sen de affetmezsen ben hangi kapıya gideyim ya Rabbi? Ağlayarak dua ederken duanın en heyecanlı yerinde oğlu geldi. Babacığım dedi. Bir an için uykudan uyanır gibi oldu. İbrahim etamazyetler yavrum dedi kucakladı. Birdenbire Allah'a hatırladı. Ya Rabbi ben sana dua ediyordum. Şimdi şu anda seninle benim arama oğlum gürü dedi. Bu oğlum seninle mülakata kavuşmaya, huslata. bu oğlum aramızda ikimizin engelse. Ey Allah'ım canını al dedi. Çocuğu pat diye düştü öldü. Allah Allah. Örnek. Bunları anlamak zor. Evet hocam. Ya bunlar, tabii. Yaşım 66. Adam olmadan geldim Adam olmadan da gidiyorum Allah'ın huzurunda Allah'a hangi yüzle bakacağım bilemiyorum Benim gibi böyle bir günahkar Son nefesle diyor ki Evlatlarım diyor Ben çok günahkarım Hiçbir sevabım yok Sizden bir ricam var diyor Evlatlar buyur baba Ama yapacaksınız Acımayacaksınız diyor Tamam babacığım söyle Beni güzelce bir odun ateşinde yakın. Kül haline geleyim. Onu da ovalayın toz olsun. Gidin gemiye binin. Yarısını benim vücudumun tozunun denizlere saçın. Yarısını da dağ başlarına gidin. Dağ başlarında rüzgarlara verin. Bütün vücudumun zerreleri parça parça dünyanın her tarafına da gitsin. Ahirette bu parçalar nasıl olsa bu şekilde bir araya gelmez diyor. Tabii ki gelecek. Dediğini yapıyorlar babanın. Yakıyorlar cesedi. Medeneye gelen tozun yarısını denize atıyorlar, okyanuslara. Yarısını büyük dağların tepesinde rüzgarlara yele veriyorlar. Bütün vücudu darmadağın oluyor. Allahü Teala emir veriyor meleklere. Toparlayın vücudunu getirin diyor. Melekler toparlıyorlar o adamın vücudunu bir araya götürüyorlar... Adam bakıyor ki yine vücudu ortada. Şaşırıyor. Ey kulum diyor. Niye böyle yaptın sen diyor? Ya Rabbi diyor. O kadar günah işledim ki diyor. Bu kadar günah karşısında senin huzuruna ben nasıl çıkacağım? Öyle bir utanıyorum ki ben diyor. Öyle bir utanıyorum ki bu şekilde toz haline gelip dağılsam beni bir araya getiremezler. Senin karşısına çıkmam bu şekilde. Senin karşında mahcup olmayayım diye çok utanıyorum senden diyor. Gerçekten evkulum çok mu utanıyorsun? Ya Rabbi çok utanıyorum onun için böyle yakın tozumu dağıtın dedim diyor. Benim hiçbir günah sayabım yok ben günahkarım diyor. Allah gerçekten mi utanıyorsun diyor? Evet ya Rabbi çok utanıyorum affet beni diyor. Ama sen yine toparladın huzuruna çıkarttın diyor. Sana bakamıyorum diyor. ''Allah öyleyse ben de seni affettim.'' diyor. Bu zata ben çok imreniyorum vahit Bey. Evet hocam. Aynen. Ben de öldükten sonra yaksalar, cesedimin yarısını denize, yarısını rüzgara verseler, Allah'ın huzuruna çıkamasam da, o utancı yaşamam. En büyük utanç Allah'ın huzurunda. Buradaki üç tane insanın önünde utanıyoruz. Allah'ın üzerinde utanmanın büyüklüğü, Allah'ın büyüklüğü kadar bir utanmak olacak. Anlayana sivriseneksaz, anlamayana dağıl az. Evet, inşallah utanmayız hocam, utananlardan olmayız inşallah. Şeytan, şeytan, bir hakim ne kadar merhametli olursa olsun, ne kadar şefkatli olursa olsun, ne kadar iyiliksever olursa olsun, yapılan kanunu değiştiremez. Evet. Hatta kendi çocuğu bile olsa adaleti mutlaka yerine getirir. İşte ayette Allahü Teala Hazretleri bu hakikati açıklıyor. Yani benim zatıma mahsus benim zati merhametime aldanıp da koyduğum şeriat kanunlarına, Kur'an'a aykırı hareketlerde bulunmayın. Yoksa cezalandırılırsınız diyor. Şeriattan behresi olmayanın tarikattan nasibi olmaz. Şeriata uymayanın marifeti Mevla'dan nasibi olmaz. Evet. Onun için şeytan hani olimpiyat oyunları oluyor ya bir de şeytan oyunları oluyor. Oyun içinde oyunlar oluyor. Şeytanın kırmızı oyunu var, beyaz oyunu var, siyah oyunu var, renkli renkli oyunları var. Sıcak oyunları, soğuk oyunları var. Yukarıdan oyunları, sağdan, önden, arkadan oyunları var. Şeytan, ben de'ati diyen min beynilihim ve beyni be ve aman ve beyim. Ayet-i Kerim'de önden, arkadan, sağdan, soldan gelirim, bin bir türlü oyunla gelirim diyor. Şeriatı bilmeden kuran İslam bilmeden şeytanın oyunlarını biz bilemeyiz. Bilemeyince cahil sufi şeytanın maskarası olur. Evet. İşte örnek önünüzde Etem hoca benim. Ben sayın hocam. Ben. Ben bizzat şeytanın maskarası benim. Hala adam olamadım için bir dua et ben <gülüyor> bir adamım hocam, olamadım. Siz, siz böyle diyorsanız bize hiçbir şey Yok yani <gülüyor> işin aslı bu. Söyleyecek bir şey yok. Allah razı olsun Ben de hocam, bilemiyorum artık. Cenab-ı Hakk'ın üzeri şeytanın zor, zor bu, yavrum, oyunlarından zor. muhafaza eylesin inşallah. Kıymetli hocam bu Efendi Hazretleri'nin bir duası var. E, programımızın birinci bölümünde de biraz o mahfiyetten bahsettiniz. Ya Rabbi diyor huzuruna çıplak geleyim diyor. Şöyle, İsar ve infakta Esad Efendi Hazretlerinin hududu yoktu. Her şeyini feda üzerine kurulu, derin bir fakr duygusuyla yaşadı ve öyle de vefat etti. Ölümüne az bir zaman kala, Hazreti Esad Efendi mukabilden olmak üzere şöyle diyor. İntisabımın ilk yıllarında gönlüme, Ya Rabbi, huzur-u ilahiyene çıplak olarak geleyim, kabule değer, şayan kabul bir amelim varsa onları günahkar kullarına bağışlayayım şeklinde bir duygu gelmiştir diyor. Ve şu an hala aynı duygularla doluyum diyor. Yani böyle bir mahfiyetten bahsediyor. Ee, hocam buradan devam edebiliriz. Buyurun efendim. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ezmain Esat Efendi Hazretleri mahviyet konusunda büyük üstad, çok büyük üstad. Mahviyet konusunda. Yeni tercüme edilmiş, çok da güzel tercüme etmiş yarım döşent arkadaş. Allah razı olsun. Mevlana Halid-i Hazretlerinin divanı. Divanı. Tefeül ettim, açtım bir sayfa. Karşıma şu şiir çıktı Mevlana Halid-i Hazretlerinin diyor ki Hazreti Halid Efendimiz Ey Molla Halid sen ben doğruyum ben doğruyum ben doğruyum diyorsun daha ne zamana kadar hep ben haklıyım, hep ben doğruyum demeye daha ne kadar devam edeceksin diyor. İmanın hakikatine ermiş bir büyük gelse belki onun gözünde, o muhakkakın gözünde senin imanın küfürden ibaretse ne yapacaksın diyor. Senin neren Müslüman diyor. Mevlana Halid-i Badat ediyor. Evet, bunu söylüyor. 48 yaşında vefat etti biliyorsunuz. Mezarını da ziyaret etmek iki defa nasip oldu. Büyük zat. Büyük. Çok büyük zat. Evet. Çok büyük zat. Savaş bitse de bir daha gitsek oraya. inşallah Daha önce gittiğimde kıymetini bilemedim. Şimdi daha başka bir şekil üzere gitmeyi istiyorum. İnşallah şu savaş biter de Şam'ı, Kasyon Dağı'na bir daha ziyaret ederiz inşallah. İnşallah. Mahviyet. Esad-ı Hazretleri'nin mahviyeti. Yani giyiniklik ve çıplaklık. Allah'ın huzuruna çıplak çıkmak diye bir kavram var. Yani elbisem var. Elbiseyi soyundum var. Şimdi arkeler üzerinden Aa, yani sabiteler üzerinden düşünelim bunu çıplaklık ne demek? Çıplaklık diye bir şey olmaz. Çünkü manevi elbise bile var. Veliba'su takva zalike hayır. Takva elbisesi en hayırlı elbise o. Biz o. alışmışız pamukludan, efendim kenevirden yapılmış, efendim polivinil klorürden yapılmış elbiseler, gömlekler, pantolonlar, setra üret. Bunlara alışıyorsunuz. Evet. Manevi çıplaklık ne? Manevi Giyim ne acaba? Elbiseden soyunmak demek ne demek? Büyük statlar bırak elbiseyi. Derinden bile soyun. Derini bile soy at. Deri bile bir elbise. Onu da at. Onu bile varlık. Elbise varlık olduğu için giydiğimiz elbiselerde bizi kibire sevk edebilecek moda üzerinden kibir ve megalamanya Firavunluk inşaatı var. Bizde bunun farkındalığı yok bizde. Evet. Sade ve basit giyeceğiz. Sade ve basit. Teferruatlı giymeye hiç gerek yok. Sade ve basit. Benim giydiğim kıyafeti Allah beğensin yeter. Bizim giydiğimiz kıyafetleri Allah değil de kulların da beğenmesi gerek. Çünkü biz Allah'tan başka kullarına da tapıyoruz biz sevdiğin kişi senin taptığın tanrındır Giyinde, giyiminde Allah'ı referans al insanlar değil ama ne kadar güzel giyinmiş lafını duymak üzere aynanın karşısında saatlerini geçiren insan varlıkları var ya eleştiri alırsam ne olacak Amma da zevksizmiş şu mantom şu ayakkabımın rengi, şu başörtümün böyle düşünen nice insanlar var. Bir tek ne kadar güzel giyiniyor sözünü duymak veyahut da zevksizmiş sözünü duymamak için. Halbuki dön de Allah'a bak. Rabbim ben giyindim. Beğeniyor musun? Bunu, bu soruyu hiçbir zaman sormuyoruz. Bu soru yok. Evet. Allah gündemde yok. Elbise giyeceksin, Allah referansıyla Allah referansıyla giymen lazım. Allah referansı yok ki. Allah'ımızı kaybetmişiz. Ömer Lütfümeten'in bahsettiği gibi Allahsız Müslümanlık yaşıyoruz maalesef. Allah hayatımıza bir türlü girmiyor. İşte çıplaklık, tecrit makamı. Soyulma makamı. Hiçbir varlık kalmıyor. Varlığın içinde yokluk, yokluğun içinde de yokluğa girdikten sonra Mahvı tam meydana geliyor Yani yokluk duygusunu bile kaybedeceğiz Yokluk da bir duygudur nihayet O duygu da kaybolacak O zaman fenayi tam Mahvı tam yani İnsan anasından doğduğu anda nasıl hiçbir evet. şey yok evet. Anneniz kan doğduk onun gibi Aynı onun, onun gibi, gibi olacağız Urayan Hiçbir geldi. şey yok evet. bitti evet. Melek gibi doğuyoruz Melek gibi saf varabilmek, çıplak çırı olabilmek. Evet. Hiçbir varlık yok. Hiçbir kibir yok. Neysen işte olduğun gibi. Yani için bir düşün bir. Ne görüyorsunuz? Ben ondan ibaretim. Ne fazlayım ben, ne eksiyim ben. Ben gördüğünüz gibiyim. Ben benden artık bir şey değilim. Ben benden de eksik bir şey değilim. Ben gördüğün şekildeyim, o kadar. Evet. Seni beğeniyoruz. Bir şey ifade etmiyor senin beğenmen. Seni beğenmedik. Senin beğenmemen de ifade etmiyor. Allah acaba beğeniyor mu beni? That is all problem. Bütün mesele bu. To be or not to be. Ya olmak ya ölmek. Ya ölmek ya da olmak. Üçüncü büşük yok. Ya olacaksın, ya öleceksin, ya öleceksin, olacaksın. İkisi aynı manada. Evet, iki. İşte mahv alışılan nefsani sıfatları ortadan kaldırmaktır. Bu Risale-i Kuşi'ye'nin 42. sayfası. Orada bir olay anlatılıyor. Şeyh Ebu Ali Eddekkak, Kuşeyri Hazretlerinin kayınpederi, bunun kızını almış, aynı zamanda şeyhi, şeyhim bana dedi ki, yani kayınpederim Ebu Ali Eddekkak, bana dedi ki, evladım dedi, şeyhlerden birisi, bir zata dedi ki, sen neyi mahvediyorsun, ve ortaya neyi çıkarıyorsun, Adam düşündü düşündü neyi mahvettiğinin neyi de ispat ettiğinin cevabını veremedi. Neyi yok kılıyorsun neyi var kılıyorsun. Bu sorunun cevabını veremedi. Şeyh ona dedi ki bilmiyor musun vakit mahv ve ispattır. Vakit dediğimizde saat dilimi değil hal manası hal hal hal aynı zamanda mahv aynı zamanda ispat ya yani bir şeyi yok ediyor bir şeyi ispat var, ediyor. E var ediyor aynı zamanda kimin mahvı ve ispatı yoksa o kimse atıl tembeldir ve hatta ihmalkar davranıyor evet neyi mahvediyorsun? mahvettiğin şeyin karşılığı aynı zamanda ortaya çıkar diyor Elbisezliği, elbiseyi mahvediyorsun Esaderül Hazretleri. elbiseyi mahvediyor, elbise kibirdir diyor, mahv yapıyor, yerine takva elbisesiyle Allah'ın huzuruna çıkıyor. Teva, tevazuyu ispat ediyor. Belki evet. Tam zıttını. Kişinin kötü huylarını mahvedip iyi huyların onun karşısında çıkması gerekir. Şu Kuşeyri Hazretleri anlatırken bunu anlatmaya çalışıyor mahu beşeri sıfatın nefiyedilmesidir ve Muddin Arabi Hazretleri Mevlana Celaleddin Rumi mesela Mevlana'nın divan-ı şemsinde 167. sayfasında şöyle bir şiir var divan-ı şems mahu yaparak nefi yaparak Allah'ı anladım Halbuki ispat ederek, illallah diyerek onu anlayamamıştım. İllallah, illallah demiş anlamamıştım. La ilahe deyince anladım. Okulda verdiğimizde de hep bunu bu. Hiç kimse la ilahe demiyor. Herkes illallah diyor. E babam kardeşim biraz da la ilahe deyin yahu. Ürettiğin ilahlarla, nefsinin sevdikleriyle yüzlerse ne Yüzleşmeyince Allah'ı anlayamadım. La ilahe ile yüzleşemeyince Allah'ı anlayamadım. İllallah dedim dedim anlayamadım. La ilahe deyince anladım. Tevhüt eksikmiş. Hep illallah demişim. La ilahe dememişim. Daha yeni fark ediyorum. Ispatım varmış mahvum yokmuş diyor. La ilahem yok illallahım var diyor. Evet. Oysa şüpheye düşmeden... Bizi ayakta tutan hayrete erdiğinde Çoğu onu azap olarak gördüğü için tabiat ateşinde kaldım, Nazarında onun. Bu yüzden uzun bir süre tahsis edemedim çoğunu ve söyleyemedim. Vücudun varlığın tamamı. Tizahür yerleridir boyun. En. Tadına vardım müşahadenin, Özünü içtim doyasıya müşahade ettim onu, bambaşka bir müşahedeyle, akdimizin şeklinden ve gördüm, müşahede aleminde bir acayip hal, istedim ki, kalsaydım onun kaybındaki kaybette, kayıpların kaybında, kaybolsaydım, kaybolmak değil, kaybolmakta da kaybolsaydım, ya leyteni küntü tıraba, keşke toprak olaydım, Mevlana, divan şems, Sayfa 167. Onun için La İlahe İllallah'taki sır ta başında La. Onu halledemeyen en sondaki Allah'a ulaşamaz. En sonda La İlahe illallahın sonunda Allah var ya La ile hesaplaşacaksın ilahi ile hesaplaşacaksın İlla ile de hesaplaştıktan sonra Allah ortaya çıkacak lâ yokluğu birinci yokluk ilah yokluğu ikinci yokluk illâ yokluğu üçüncü Allah o zaman varlık olarak bu çıkıyor üç fena hali olmadan beka hali meydana gelmez. Evet. Onun için fena makamını bundan dolayı sonuca beka olmak üzere ve hatta enderfe en fena ender fena diye dört tane fena makamı var. Şimdi arkadaşımız birkaç tane rüyasını anlattı. Anladım ki fena hallerin başlangıcı. O kadar sallanıyor, o kadar titriyor, öyle kueyik ve depremler yaşıyor ki. Daha başındasın sen bu işin. Sana herkes kötü adam diye yüklenecek. Herkes seni dağlardan, tepelerden aşağı atacak Herkes sana namussuz diyecek. Herkes sana kafir diyecek. Allahcu Mansur gibi kelleni alacaklar. Bütün vücudun yıkanacak kendi kanınla. O hale geleceksin. Hani bu haller var mı da? Tatlı su, balı, sebistes içinde kaşıyor. Bizim dervişler yaşadığı Fena hali, birinci birinci fena'nın başlangıç basamakları, e, akvaryum içerisinde lepistez balığı gibi fena zannediyor. Oğlum gel de küfrü mutlaki yaşasan bana. La, o küfrü tanımadan illallahı Allah'ı imanı tanıyamazsın. İmanı en iyi kim bilir, hadis. Cihat yapan, hayır. Bol zekat veren, sadak, hayır. İhsan eden, hayır. Bol namaz kılan bile, hayır. Peki kim bilir imanı? Küfrü en iyi bilen bilir. Mahviyet. Küfrü yaşayan mı oluyor hocam? Küfrü en Şöyle, iyi bilen. He. Küfrünün hakikati ne? Kafir olmak değil. Hakikatinin farkındalığı. Ve kendindeki küfrü. Bizde hepimizin nefis var mı? Var. var. Nefsimiz kafir mi? Kafir. Evet. Peygamberimiz benim nefsim var. Kafir de Müslüman yaptım bana götürülü emretmiyor diyor. Peygamberin Peygamberimizin gibi bile Müslüman yapılmaya ihtiyacı varsa, senin benim gibi adamlar, bizler nefsimizin kafirliğinin farkındalığı yok. Onun için mahviyet bir şey yok. Mahviyetten bahsediyor, türlü türlü yemekler yiyor. Mahviyetten başlıyor türlü türlü elbiseler giyiyor. Mahviyetten bahsediyor, şevreleye bilmem ne, mercedes'e biniyor. Böyle mahviyete ben de kurban olayım. Bu tasavvuf yolu var ya, tasavvuf yolu Önce bir medreseleri bitireceksin, alim, müftü bilmem ne, ulemadan olacaksın, Hacı Bayram gibi ilimleri götüreceksin, tasavvufa ondan sonra girmek lazım. Evet. Tasavvufta bin kişide üç kişi, beş kişi girebilir. Bin kişide bir kişi girebilir. Herkesin geleceği bile bize bir yol değil, ben de dahil. Estağfurullah. Herkes hakkını veremiyor yok. o zaman yani. Yok, tabii, hakkını tabii. veren yok. Hakkını veren azı. Yani. Görüyorsun, durum ortada, açıklamaya lazım yok. Hmm. ...mürşidi Kamil zavallı ne yapsın... ...eli böğründe öyle bekliyor duruyor... ...ne yapsın... ...adam yok ortalıkta... ...adam yok... ...çektiği o azabı biz bilemiyoruz... ...neler çekiyor... ...çektiği sıkıntıyı biz bilemiyoruz... ...ne sıkıntılar çekiyor... ...üç kuruşluk meseleyle on saat meşgul oluyor... ...ayıptır bu ya... ...huzuruna bile varılmaz... ...dünyanın, ümmetin problemini çözen insana... ...gidiyorsun... Kızımın saçına beyaz düştü de onu siyahlatmak için ne yapayım gibi böyle ıftan püften sorularla geliyor. 10 dakika, 20 dakika, 30 dakika günah ya ya bir yok bu, bu kadar bile akıl bu kadar bile akıl yok daha bizde. Gelelim bir rahatsız edelim, gelelim bir görelim. Görsen yaz görmez. Sen içinde aşk olmadıktan sonra ...Şahın kışbün Hazretleri ne diyor? ...istersen evladım benim derimi soyu üzerine giy benim halimle hallemedikten sonra hiçbir şey vaat etmez zavallı güzel Sami Efendimiz kalkıyor diyor ki, Bağdat'takiler benim aşkımla yanıyor. Onlar benim yanımda diyor. Ama benim yanımda yalama yapmış dervişler. Hepsi de Bağdat'ta diyor. Yanına sık varmak yalama yapar. Erozuna uğratır. Evet. Sık görüşmenin yaratacağı erozyonun farkındalığı yok. Çaktırmadan, farkına varmadan tekamül bitiyor. Duruyor. Yan yana duruyorsun. E Kamil yok ama. Hep şey e fotoğrafı göstermeye çalışıyor. Senin hedefin fotoğraf göstermek. öbürün vazifesi de Bağdat'ta yanıyor. Yani. Zayır zayır yanıyor. Mürşid-i Kamil farkında. Maalesef vay içim bu yol zor bir yol ya. Evet. Girmesen olmuyor. Girmemiz lazım. Girince de hakkında veremiyoruz. Bu yarım topal yani bu banka faizleri var ya yavrucuğum, cebimizde banka kartları var ya, şu cebimizde taşıyoruz. Bir de şu göğsünde taşıyor, kalbin üzerinde. Ben ona çok kızıyorum. Arka cebinde taşısana, layık olduğu yer orası be. Orada taşı. oradan kaybediyoruz. Her zaman onu söylüyorum. Benim son Osmanlı nesline ben yetiştim, gördüm. Camilerde abdest sularını döktüm, yedi sene. Neler neler yaşamışlar, dedelerden ne dinledim ben 1956'dan 1960'lı senesine kadar camide hizmet ederdim. O evet. zamanlar Osmanlı kültürü, o zamanlar bizim mahallede, sokakta mu sokakta 5 tane evliya vardı bir sokakta. Bir sokakta. 3 tanesi kadındı, 2 tanesi erkekti. Hep dua ederdek, onlardan 5 kuruş para alırdık. Hep para verirlerdi bize neyse. Fakat simit alır, yerdik, sevinirdik. Onu biliyorum. Beş parayı bilirim, bir de simidi bilirim. Evet. Ne zaman gitsek, canımız simit mi çekiyor? Onlar evine gider, elini öperiz, mutlaka bir şeyler verirlerdi. Ankara 5 milyon oldu, 5 tane evliya bulamıyoruz Ankara'da şimdi. Eskiden eski Ankara'da, o zaman benim zamanımda nüfusu Ankara'nın 600 bin veya 500 bindi. 600-500 binde her sokakta 5 tane evliya çıkıyordu. Şimdi 5 milyon Ankara'da 5 tane evliya bulamıyoruz. Yok. Özel yapmakta yapmak da yasak olduğu için yapamıyoruz. Susmak zorundasın. Yani mürşidi kamillerin bu devirde yükü ağır değil. Çok ağır. Onun için yaptığım duaların %90'ını mürşidi kamile yapıyorum ben. En çok onun ihtiyacı var. Yükü çok. Evet. Yük olmamaya çalışıyor. Yük olmayayım kafir. Bırak yük olmayayım ya bırak gölge olmasak yeter <gülüyor> gölge etme başka bu yeter yani şu i̇şte esadir bir hazretlerinin bu ifadeleri yani o kadar büyük o kadar derin yani büyüklerin duası duaların büyüdü yokluk yokluk hak kapısında ben ve biz diyerek mevlana mesnevisinde ne diyor biliyor musunuz? Allah'ın kapısındasın, ben diyorsun, biz diyorsun, varlık iddia ediyorsun. Konuşurken ben kelimesini, biz kelimesini kullanılanları Allah kapıdan kovar diyor. Onun için fakir demeye çalışıyor, yıllardan beri. Beceremiyorum da onu. Çünkü zenginim işte, ya ben. aynı okuyorum bak. Mesnevi, birinci cilt, 196. sayfa. İşte bu yüzdendir ki kim hakkın kapısında ben diyerek, biz diyerek varlık iddia ederse hak kapısından kovulur. Allah. Ve la makamında durmadan değirmen eşeği gibi döner dolaşır durur. Aynı yerde yerinde sayar. Fena makamın birinci tehlikesi buymuş. Durmadan e, değirmen eşeği gibi döner. Durmadan döner döner. Yol alıyorum zannediyor. Yürüyor yürüyor ya. Ama hep aynı daireyle yürüyorsun sen. Yol almıyorsun ki babam. Şefikcan Orada bir güzel ifade de bulunmuş. Diyor ki Hazret Allah'ın zatından başka her şey fanidir. Madem ki onun zatında yok olmamışsın artık varlık arama. Kim bizim zatımızda hakikatimizde yok olursa yok olmaktan kurtulur. Beka makamına geçer. Çünkü illadadır sır. O illadadır. La dersini geçmiştir. La ilahe la'yı la geçti illa dersinde. Makamı illada olanlar ise yok olup gitmez. Yani hakta fani olamaz. Şefikcan Hazretleri tevhidi bildiren la İlahe, i̇llallah cümlesinde kabul ve inkar kelimeleri bir arada geçer. İlla kabul, la inkar. La ilahe yani küfür ve iman. Yarısı küfür, yarısı iman. La ilah illallah'ın. La ilahe dediğimiz zaman Allah'tan başka tanrılar inkar edilir. İlla da ise Allah'ın varlığı tasdik ve kabul olur. İşte bu tevhid kelimelerini söyleyenlerden bir kısmı Allah'tan başka tanrıyı inkar eder de yalnız Allah vardır demez. Böyle kişiler la'dan geçmiştir, illa'ya varmıştır. Allah diyemiyor. Yani putları devirdim ama Allah'ı gözükmüyor onunda. O da ayrı bir hikaye. Yarım yani yok. Tabi yarısında duruyor. Halbuki yürüyor. hep yarım tevith insanlarla dolu ortalık. Halbuki kurtuluş yolunu bulan mümin Allah'tan başka tanrıyı değil. Kendi dahil olmak üzere Allah'tan başka ne varsa kendi dahil olmak üzere Allah'tan başka ne varsa her şeyi inkar eder ve kendini bile yok bilir. Allah'tan başka tanrı değil Allah'tan başka ne varsa her şeyi inkar. Her şeyi. Kendisi de dahil. Sadece Allah var diyecek. Onun için Mevlana Mesnevisinin birinci 196 sayfasında işte bu yüzdendir ki kim Hakk'ın kapısında ben diyerek konuşursa, biz diyerek konuşursa varlık iddia etmiş olur. Varlık iddia edenleri de Hakk'ın kapısından kovarlar. La makamında, kerim başında dolaşır durur, ne ilaheyi yaşar, ne illayı ne de Allah'ı yaşar. Sen ilahe ile ve Allah ile yüzleştin mi? İlahi ile yüzleşmekle Allah'la yüzleşmek aynı manada değil. Evet. Birisinde mahviyet esas. Varlığın mahvolması olması. Çok önemli bir şey. Çok önemli bir şey. Efendim, burada bir ibare, çok güzel bir şey. Hadis-i da hani Kaşani 79 sayfa ve cami Camiul Usul 96. sayfada bu noktaya mahu makamına gelen bir kimse ben onun işiten kulağı olurum. gören gözü olurum. yürüyen ayağı olurum. Artık sen kayboldun. Sen kaybolunca ortaya o çıkar. Sen kendini kaybetmeliks ortaya çıkmayacaktır. Onun için tasavvuf Allah'ın seni sende öldürmesi öldürdükten sonra da seni kendisinde diriltmesidir. Yani Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak. Tehelleku bi ahlakillahi teala Güzel esader bile Hazretleri mübarek zat diyor ki Oh, oh. İsar'da infakta, başkalarını kendisine tercih etme konusunda, dağıtma konusunda Esat Efendi Hazretlerinin hududu yoktu. Evi hep misafirle dolar taşardı. Evet. Gelen misafir bir hafta kalırdı, on gün kalırdı. Tekkeler kapatıldıktan sonra da aynı durum devam etti. Tekke de değil de evinde misafiri ağırlar oldu. Gidiyorsun, otele gerek yok. Esat Efendi Hazretlerinin evi. Hatta iki tane hoca misafir kalmış. ayrılırken kalma ücreti vermek istemişler. Oğlum burası Allah'ın evi. Burası otel değil demiş. bura Allah'ın evi. Otel değil evladım demiş. Evet. Ölümüne az bir zaman kala Esat Efendimiz diyor ki İntisabımın ilk yıllarında yeni dervişim Gönlüme hep şu gelirdi diyor. İlk yani yeni dervişim gönlüme şu geldi. İlk dervişlikte de insanın gönlüne bir şeyler gelir. Ben de 1976 senesinde Rahmetlik Sami Efendi Hazretlerinden ders aldığımızda gönlümde şu vardı. Ben bu güzel yolda mesafe almaya çalışacağım. Evet. Teslim olmaya çalışacağım. İhlasa çalışacağım. Sadece talebelere hitap edeceğim. Sadece talebi yetiştireceğim. Allah lütfetti. İşte 3-5 mütevazihane yetiştirmeye muvaffak olduk, olmadık bilemiyorum. Allah razı olsun. Yaşım 66. Bu idealimi ilk anda kalbime gelen bu ideal hala devam ediyor. Değişmedi. Bunun dışında bir formata bürünemiyorum. sen de bürünemiyorum. Talebe ben ve Allah. Onları topluyorum. Önce kendim, ondan sonra talebeler. Hep beraber Allah yolculuk. Selamünaleyküm. Talebeleri dün akşam konuşma yaptım. Evladım, lütfen artık Allah'ı bilin dedim. Allah'ı bilmenin nasıl olduğunu size anlattım. Bir saatten beri diye izah ettim. Allah razı olsun. Hepsi meseleyi anlamışlar. Çoğu da ders aldıklarını söyledi. Elhamdülillah çok sevindim. İşte Esad-ı Elbihazetleri de yeni dervişlik yıllarında kalbine şu gelirmiş. Ya Rabbi senin huzuri ilahiyene mahşer yerine ben çıplak olarak geleyim. Çırılçıplak. Her şey meydanda. Hiçbir izlisi yok. Apaçık. Kabule değer bir amelim varsa o yapacağım amellerin tamamını günahkar kulların hepsine bağışladım gitti. Onların olsun. Sıvabım kalmayınca ben de sürüsüplak kalayım. Senin huzurunda sermayesiz çıkayım. Bunu dua ederdim. Evet hocam. Yaşım 80'i geçti. Gençlikte maneviyat yoluna girdiğimdeki bu duygularım Yaşım 80'i geçti, bu duygular bende hala devam ediyor." diyor. Onun için ilk derviş oldunuz da, ne gibi bir hal yaşadınız dikkat edin. Ben ilk formatlandım neyse, o formatımdan şu ana kadar, zerre kadar taviz vermedim. 28 Şubat'ın o tehlikeli günlerinde yaşadıklarımı anlatmak istemiyorum. Hani, şey olur gösteriş olur yani, dik durdum posta yalamadım alamadım evet biliyorlardı bildikleri halde Allah'ın izniyle hiçbir şeyle yapamadılar çünkü Allah hepsinden daha büyük Allah'tan daha başka büyük yok koskoca üniversitede 7000 tane öğretim üyesi var baş öğreti serbest olsun diye 50 kişi imza attık 50 kişi 7 bin kişi de 50 kişi. Resmiyete konulsa ertesi gün vazifeden atacaklar. Hatırlıyorsam atırım ya. Limon satarım şeyde pazarda. E, Maydanoz satarım. Geçim ben yine temin ederim. Razak-ı mutlak Allah'tır. Ne günler geçirdik o zamanlar biz. Evet. Bunları anlatamıyoruz. Anlatmak da olmaz. Bir kısmı buydu. Ne Nevartalar atlattık. E, çünkü rüzgarı çok esen bir, sert esen bir yerde bulunuyorum ben. Öyle tatlı, ılıman bir mevsim değil bizim oralara. Siyasetin fokur fokul, fokul kaynadığı kazanın tam ortasında. Kimliğin belli, yapım belli bilmem ne. Allah'ın izniyle, Allah'ın yardımıyla, biiznillah Rabb'ime şükürler olsun. Hiçbir şey olmadı. Allah'tan başka kimseden korkmayın. Allah kafi, Allah bes, baki heves. Sıddiki meşrep, cümle malını feda etmektir maşuk kuruna canını başına feda etmektir. Evet. O hocam. Halil Efendi Balıkesir Halifesi. Çok muhterem bir zat Balıkesir Halil Efendi süt ürünleri yapıyor, İstanbul'a geliyor, satıyor. Esadir Hazretleri ile görüşüyor. Ondan işte feyiz alıyor. Tekrar Balıkesir'e dönüyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri Gerçek derviş, bütün varlığını şeyhine teslim eder. Korkmayın şeyh onu yemez diyor. Onu nemalandırır, büyütür. Kirli ise temizler arındırır. Tertemiz olarak, bereketli çoğalmış olarak iade eder diyor. Buna benzer Fetur Rabbani'de cümleler var. Hem de kaç defa. Halil Efendi, ben de diyor şeyhim Esad hazretlerine bütün malımı, her şeyimi vereceğim diyor. Sermayesinin tamamını vermiş. Ve ondan sonra ne oldu belli değil. Yıl 1930 ve hatta 1929. Ne oldu bilmiyoruz. Halil Efendi 1957'de öldü. Allah rahmet eylesin. Balıkesir mezarlığına giriyorsunuz. Anakabıdan sağda biraz ileride işte Halil Efendi yazıyor. Esad'li bazıların balık Balıkesir halifesi. 1990'lı yıllar, 1930, 1960 60 sene sonra torununun, torunlarına, torunun çocuklarına böyle bir mahkeme zelbiyatı, bir resmi birkiyat geliyor. Dedeniz Halil Efendi'den size miras var. Allah Allah, sene olmuş 90, 60 sene, bu neyin nesi? Bakılıyor ki İstanbul'da kapalı çağrısını biliyorsunuz. Evet. Bir dük, bir, orada bir dükkan 20 milyon lira değil mi? İki tane dükkan var. Dedelerin üzerine gözüküyor. Onun oğulları ölmüş dedenin. Onun oğlu ve onun oğlu kalmış. 70-80 kişilik bir mirası paylaşımı. Dedenizden böyle bir tapu çıktı. Sizinmiş. Buyurun çayıp çıkın. Çıkıyorlar. Satıyorlar. Satıyorlar. 70-80 kişi her birine bir tane daire düşüyor. Evet. Yani birini bin yapıyor Esedil Beyazetleri. Parayı almış Esedil Beyazetleri. O parayı kapalı şarşında iki tane dükkan satın almış o devirde. Şimdiki gibi şimdiki gibi pahalı değil o sıralar. 1929'lu yıllarda Halil o Efendi'nin adına şey dük dükkan satın alıyor. Evet, dükkan ve tapu Halil Efendi üzerine. Evet. 90'da yetkililer, ilgililer Sahiplerine haber, dedenizden kalma böyle bir iş şey var, haberleri yok. Bir veriyor, kendi ölüyor, öldükten sonra torunlarına bin kalıyor. İşte eseri bezetleri böyle bir zat. Evet hocam. yani bu Allah razı şey, olsun hocam. Bunlar böyle. Vay işim, anlatıyorum, anlatıyorum da bunların hiçbir hakikati bende yok yavrum. Estağfurullah. Ben sayın hocam. Soğuf hocalığından istifa etmek istiyorum. Estağfurullah sayın hocam. Allah razı olsun, ağzınıza sağlık. Muhterem dinleyenler hocamıza teşekkür ediyoruz. Bir programında bu şekilde sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programda tekrardan oluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.